Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19 Elektronik posta adresimiz acikradio at acikradio.com.tr Efendim bugün telefonla Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ve Van Gölü'ndeki depremi konuşacağız. Hocam öncelikle iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar efendim. Bütün dinleyicilerimizin de bayramını biraz geç olmakla beraber son günde kutlayalım. Son evet. Şimdi telefon attığımızda Okan hocamız var. Evet. Okan hocam merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar evet. Okan hocam. Sağ iyi hocam. İyi bayramlar efendim. Çok çok teşekkürler. Evet hocam yani bayramın üçüncü günü sabah erken saatlerde bir deprem haberiyle evet. gene gözümüzü açtık. Van Gölü depremi. Evet. Şimdi 23 Ekim'de olan 7.2 büyüklüğündeki depremden sonra bu bölgede artçıların olmasını bekliyoruz. Evet. Van Gölü Depremi sonrasında Van Depremi sonrasında bölgede yaptığımız çalışmalarda yüzeyde çıkmış bir e, net bir fay hizine rastlayamadık. E, ancak e, yüzeye çıkmış az miktarda bir takım düşük atımlı kırıklar var. E, bunların da hemen hemen Van Gölü'nün kenarından başlayarak e, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünün biraz kuzeyinden e, itibaren doğuya doğru neredeyse Erçek Gölü yakınlarına kadar uzandığını gördük. Hocam bunlar ancak, fay kırıkları mı yoksa bir zemin göçmesi şeyleri diyebilir Zemin miyiz? göçmesi çok yaygın hocam ama yani faya atfedilebilecek ters nitelikte hmm. e, hmm. ama atımı son derece düşük 8-10 santimetre civarında evet. e, bir takım bindirmeler var ancak tabii büyük bir fay için beklenen atıma sahip değiller. Evet. E, dolayısıyla payın oldukça derinde olduğu ve e, onun izinin çok küçük bir kısmının yüzeye ulaştığını e, gördük. Böyle bir yorumda bulunduk arazideki çalışmadan sonra. Evet. E, ancak Van Gölü'nün içerisine baktığımızda, Van Gölü içerisinde yakın zamanda bizim ensitümüzde yapılan bir doktora tezi var. Mustafa Toker'in yaptığı bir tez. E, bu da sismik e, verilere dayalı, e, oldukça yoğun bir biçimde. Sismik hatlar atılmıştı Van Gölü içerisinde. Evet. Uluslararası bir proje kapsamında. E, bu bindirme hattının Van Gölü içerisinde de devam ettiğini görüyoruz. Evet. E, bu aslında buna benzer çok sayıda bindirme de var bölgede. Dolayısıyla bu bugün olan 5.5 e, ya da 5.6'lı. UCS yes, 5.6 diye. 5.6 diyor. Evet. E, bizim hmm. Boğaziçi'nin verdiği, Kandiller'in verdiği değer ise 5.5. Evet. Ee, ama Van Gölü'nün içerisinde ve aşağı yukarı e, bu sözünü ettiğimiz Van depremini yaratan faya yakın bir konumda olan evet. bir e, deprem. Dolayısıyla e, 7.2'lik ana şokun artçısı olarak değerlendirilebilecek Rukta bir Muhtemelen en büyük artçısı deprem bu mu? Gibi. Evet. Onlardan evet. biri en azından. Ee, daha önce de aslında var. Ee, ana şokun olmasından hemen sonra 3 tane deprem olmuştu. Bunlar da evet. gene 5'in üzerindeydiler. Evet. Ee, onlardan bir tanesi USGS tarafından gene 6 olarak ha, verilmişti. Altı, tamam, haklısınız. Evet. Altı altı. olarak evet, verilmişti. Altı verilmişti? Ee, Ama daha beklenir diye düşünüyorum. Çünkü 7.2'nin artıları 6.2'ye 6.3'e kadar çıkabilir. Doğru. Ee, o nedenle yörede 6'ya varan depremlerin e, sürmesi olası. Evet. Bu fay düzlemi de e, bu e, sanırım bu after şoklarla, orada şimdi arkadaşlar aletleri yerleştirdiler. Herhalde oradan elde edecek sonuçlarla fayın e, düzlemi konusunda ve yapısı konusunda daha e, bu after shoklar sayesinde epey bilgi evet. toplanabilecek evet. umuyoruz. Aslında depremden sonra 2000'in üzerinde artçı oldu. E, elbette ki şimdi kurulacak network e, çok daha fazla bilgi sağlayacaktır ama evet. e, bakıldığı zaman aşağı yukarı Kuzeydoğu-Güneybatı uzanımlı bir hat boyunca, aşağı yukarı 60-70 kilometrelik bir hat boyunca ve evet. 20 kilometre, 25 kilometre eninde bir bölge boyunca artçıların dizildiğini görüyoruz. Tamam. Bu aslında kuzeyden güneye doğru olan bir bindirmenin bir ters fayın varlığını bize işaret eder nitelikte. Biz onlardan bu artçıların derinliklerini bir kesit üzerinde baktığımızda da aşağı yukarı kuzeye doğru bunların derinleştiğini güneye doğru sığlaştığını görüyoruz. Hmm, yani tamam. kuzeyden güneye doğru bir bindirme e, hattını veriyor. Tabii tamam. bu eskiden aslında haritalanmış bir e, fay ama e, çok yüzeyde net görülmeyen ancak aktif olduğu bilinmeyen bir faydı. Evet. Şimdi bu depremle birlikte aktif bir fay yani, olduğu da ortaya çıkmış oldu. Kör faydı. Kör fay evet, evet. Ee, yani yüzeye... Evet. Aşağı yukarı odak derinliği 16 kilometre. Evet. Ee, i̇lk başta biz 5 kilometre olarak verilmişti Boğaziçi tarafından. Fakat sonradan yapılan özellikle USGS'te yapılan çalışmalarla e, fay düzlemi çözümleriyle artçılar da katılarak 16 kilometre bir derinlik verildi. Sanıyorum o saha gözlemleriyle de daha uyumlu. Evet. Evet. Bu devam edecek bunlar. Evet belki de tabii yine de halkı uyarmak lazım. Uyarıyor mutlaka yerel yetkililer. Evet. Hala ufak tefek hasarlar olabilir. Hasarlı binaların yıkılmaları söz konusu olabilir. Veya hasarın devamı söz konusu olabilir. O bakımdan herhalde. tabi tabii kötü. Halk halk içeri bir türlü giremiyor. Evet. Problem orada yani. Ee, ...sağlam olan binalara da giremiyorlar. Ee, evet. Bu şimdi de soğuk olmasa mesele yok. Ama bu, bu kış koşullarında kar var veya gelecek. Evet. Yani aslında çok zor. Biz e, bölgede, gözlemlerde de bulunduk. Yani bir anda e, bir gömlek, bir pantolonla kendinizi... ...canınız sağ kurtulmuşsa dışarıda buluyorsunuz... ...ve her şeyiniz içeride kalıyor. Evet. Çadır derdine düşüyorsunuz Çadırı alsanız dahi Yani çadırlara bakıldığı zaman O çadırların içerisinde bu soğukta yaşamak Son evet, derece güç çok zor, çok zor. Ee, Bir takım Aslında yani dışarıdan gelen Mesela Hollanda'dan falan gelen Çadırlar vardı Kış çadırları eksi 20'ye dayanıklı Kalın ee, içerisinde Gerçekten yaşanılabilecek ama e, Bunu belki Gelecek depremler için de Düşünülmesi gereken bir şey yani bizim çadırlarımız içerisinde ciddi ısı yalıtımı yok. Evet. O nedenle de dış ortam koşullarından son derece açık bunlardan çok kolaylıkla etkilenebilen barınma yapıları. Belki bu Mevlana evleri denilen şeyler birazcık daha konteyner türü. Biraz türü olanlar tabii daha kullanışlı gibi görünüyor. Aslında bu çadır işi ne derece sıhhatlidir onu da düşünmek gerekir. Yani yurt dışında özellikle uzak doğu ülkelerine baktığımız zaman oralarda yapılan şey genellikle okulların spor salonlarını depreme dayanıklı inşa etmek ve Bunları böyle bir afet durumunda insanların toplu yerleşimine açmak yolu gayet tabi yöntem odur yani bu shelter evet, dediğimiz ben, sığınak evet. dediğimiz şey tabi ama Türkiye'de yapılması... Türkiye'de maalesef kamu yapılarının durumu <gülüyor> öbür yapılardan daha iyi değil genellikle. çok daha kötü evet yani Gedik evet. köyündeydik Gedik köyünde e, ilk çok sayıda gösterildi televizyonlarda evet. falan evet. gerçekten e, ben ben inşaatçı değilim ama Şimdi betona baktığınız zaman insanın elinde dağılıyor adeta. Evet. İçerisindeki çakıllara baktığınız zaman hepsi yuvarlak, granülometrisi yok. Ee, betona bakıyorsunuz bir türlü, demire bakıyorsunuz bir başka türlü. Yani bundan anlamak için çok inşaatçı olmak da gerekmiyor. Baktığınız evet. zaman deprem perdeleri, beton perdeler var. Bunlar e, un ufak olmuş vaziyette. Ki burası... E, hani Altından fay geçen yırtılan bir bölge değil. Sadece sarsıntıyla oluşmuş. Evet, evet. Ee, buna rağmen gerçekten çok ciddi hasarlar var. Bunları çok ciddi bir biçimde düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bu programda önümüzdeki haftalarda bu hatadan başlayarak bu problem, bu e, temel problemleri teker teker ele alacağız hocam. E, evet. Ama tabii çok uzun soluklu bir e, sorun bu. Bunun çözümünü evet. de ciddi bir biçimde iyi analiz ederek. Gerçi yıllardan beri analiz ediyoruz ama hala tam bir çözüm noktasına gelemedik. Yani bu evet. gerekli dersleri tam anlamıyla çıkartacak ve bundan sonrasını düzgün bir biçimde yürütecek bir yola bir türlü giremedik. Ama yine bunun tartışmamız lazım. Evet. Ve umarım Türkiye geliştikçe artık... Bu e, dertten kurtulacak. Kurtulması gerekiyor İnşallah gerekir. diyelim hocam. İnşallah tememin dışında çok fazla bir şey yapamıyoruz. E, Çözüm yani yolları belli. E, öyle Artık olması gerekir. Yani tü, gelişmiş Türkiye'nin şeyi bu. Yani Türkiye geliştim diye, di, diyorsa, gelişeceğim diyorsa bunu bunu halletmek zorunda. Evet yani. bu manzaralar gerçekten yürek burkan manzaralar. Yani gelişmiş bir ülkenin e, bunlar, bu, bunlar ayıbı olamaz. Yani bu ayıp bunlar. Yani elbette, ülke için elbette. ayıp. Yani ben e, deprem bölgelerine gittikçe yani Van'da da aynı şeyi hissettim. E, çadıra insanları yerleştirmek benim için bir utanç kaynağı açıkçası. Aklısınız. Yani depreme hazır olmayan bir ülke depremin geleceğini bile bile depreme can vermek, kurban vermek, canını malını vermek gerçekten bir utanç vesilesidir. Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Ki buna Türkiye'nin gücü yeter. Türkiye'de bu konuda e, teknik bilgi, altyapı e, yapacak, bunu karşılayacak imkan, her türlü imkan var. Yeter ki e, istekli olunsun, yeterli ki bir irade gösterilsin. Yani im, var o, imkan var diyoruz ama o imkanları yana... iyi mobilize edemiyoruz. Bazen bazı alanlarda da imkanlarımızı biraz e, iyi tanıyamıyoruz. Eksikliklerimiz bence hala var. Yani tabii bunlar uzunca tartışılması gereken konular. Ama yani biz tabii çözebilmeliyiz bunu. Çözebilecek prensip olarak potansiyelimiz var ama bir sürü yanlışımız var. Onları düzeltmemiz lazım. Elbette. Evet. Elbette. Hocam çok teşekkür ederiz evet, katkılarınız için. Ediyoruz. Çok sağ olun Okan hocam. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür İyi bayramlar dileyerek. İyi bayramlar Hoşça kalın. Görüşmek diliyorum. üzere çok efendim. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Van Gölü depremi bu sabah. E sıfır sıfır beş gece yarısı gibi. gece evet. yarısı evet. tam gece yarısında gerçekleşti beş nokta altı olarak gerçekleşti on altı kilometre derinde evet hocam Van depremini Van Gölü depremi takip etti evet. bölgedeki hareketlilik gene Okan hocamın söylediği gibi devam edecek herhalde edecek e, bu işte bu işin uzmanları öyle diyorlar e, bu tür depremlerde daha uzun süre devam edecek maalesef tabi işte biraz önce de konuştuğumuz gibi kış olmasa belki biraz daha rahat olacak ama her sarsıntıda e bu bugün olan 5 da 5 veya 5-10 da 6 tabii korkutmuştur bir imle yaratmıştır ee, ne olduğunu bilmiyoruz imeleri ama e, insanlar hani bir süre sonra eve e, evlerine çok hasar görmeyen yıkılmayan ya yani teknik bakımdan Girilmesinde mahsur olmayan evlere girebilirler ama bu o, tür artış şoklar onu da geciktirecek maalesef. İnsanlar tabii korkuyorlar. Evet tedirginlik evlerine, devam ediyor. güvenemiyorlar tabii. Evet. Evlerinde hasar var mı acaba bir yeni deprem hasarı daha fazla arttırır mı? Onu onlara söyleyecek teknik eleman da var mı yok mu ondan da pek emin değilim. Yani e, olsa bile e, bu teknik elemanlara halkın güveni var mı? Bu sürü problemlerimizden biri işte bu. Evet yani, maalesef. Evet. E, dün televizyonda gene e, bölgedeki insanlar evlerine e, giremediklerinden yakınıyorlardı ve e, sağlam olduğu düşünülen evlere bile girmekte e, ciddi endişeleri var ki son derece haklı e, insan psikolojisi tabii. bunu haklı çok, görmek çok lazım. Normal. Muhtemelen biz bile olsak nasıl davranırız bilemiyorum. Yani evet. e, hani işi Anlayan insanlar bile olsak ee, tabii zor. Ee, e, Okan Bey'in dediği gibi aslında e, birkaç tane büyük spor salonunuz olsa belki hepsini alamazsınız tabii. halkın halkının ama yüzlerce insanı orada barındırabilirsiniz. barındırabilirsiniz. Yani, İnsani e, daha fazla okul ok okullarınız mesela tamamen depreme dayanıklı olsa ne olacak? Zaten eğitim orada eğitim ara verilmiş durumda. İnsanları tabii. orada sınıflarda bile misafir edersiniz bir süre için. Yani bu Olmayacak bir şey değil. Yüzde yüz sağlamlığından emin olduğunuz yapılarınızın olması lazım. Evet. Olay bu. Yani bunu, biz bundan emin değiliz. Bizim en çürük yapılarımız devlet yapıları. Maalesef. Çünkü bugün konuşacağız ve önümüzde de daha sonra da konuşacağız. Bugün bir yapı denetim sistemimiz var. Sözüm ona yani bence sözüm ona bir sistem bu. Bence etkin bir sistem değil. Ama kamu yapılarını ondan bile muaf tutuyoruz. Düşünün yani. Kamu yapıları hiçbir şekilde kontrol edilmiyor. Ne varsayılıyor? Devlet bunu kendi imkanlarıyla kontrol ediyor varsayımı var. Hiç sanmıyorum. Toki binaları da aynı durum hocam. Hepsi aynı evet. durumda. Hepsi aynı durumda. Yani bir de şimdi son zamanlarda e, laf açıyor ama e, geçenlerde bir televizyon programında e, seyrettim ve kanım dondu. Bir öğretim üyesi arkadaşımız dedi ki bu yeni müteahhitler çok güzel inşaatlar yapıyor. Bunları kontrol etmeye bile bizim yok dedi. Ee, yani e... <gülüyor> İyi. bu e... İsterseniz e, ipin koptuğu <gülüyor> sözünde bittiği, bittiği, yani. bittiği bunlar, yer yani evet. bunları çok e, dikkat. Ve bunu tabi bilim insanlarının evet. söylemesi çok sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani Türkiye'de denetim olgusu e, maalesef çok sakat bir şekilde devam ediyor. Kağıt üstünde deneti, denetildi damgası almak için çoğu zaman işlerimizi biz formalite görülsün diye yapıyoruz. Biz bu alışkanlıkta hala kurtulamadık. Yani gerçek manada bir denetim yapılıyor mu? İsterseniz şimdi biraz daha sistematik bakalım mı? Lütfen. Olur. Lütfen. Yani aradan 12 yıl geçti. 13. yıla gireceğiz. Çok evet. Çok yakında. Evet. O günden bugüne ne oldu ne bitti bunları yeni yeni baştan yeni baştan defalarca konuşmak zorundayız. Ama konuşmak herhalde. zorundayız. Geçen hafta evet. da şey yaptık yeni nesil. O zaman 12-13 yaşında olan çocuklar şimdi 25 yaşında 25 oldu, 26 yaşında tabii, oldu. Tabi. O, o o o o kuşak da bunları bilmek, bunları tartışmak durumunda. Durumunda. Ee, onların katkıları da lazım. Çünkü eninde sonunda bu bu bir toplumsal talep haline dönüşmesi lazım. Biraz sonra ona geleceğim. Şimdi başlarken şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben 1998'de Haziran 1900 27 Haziran 1998'de Adana Ceyhan depremi oldu. Ondan sonra bir yazı yazdım. Evet. Bu yazının başlığı ilginç. Deprem ülkesi Türkiye'nin ilkel inşaat düzeni başlıklı bir yazı. Bu Türkiye İnşaat Mühendisi Odasının resmi yayın organı olan Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisinin Ağustos 98 sayısında. Daha sonra da internette pek çok yerde yayınlandı. Evet, internette evet. çok rahat bulunabilen evet. bir evet. yazı. Evet. İzin verirseniz onun birinci sayfasını okuyacağım. Tabii. Bakın, Tabii. Ee, olay 1927 Haziran 98'de veya Ağustos 98 diyelim. Neydi, nasıl görülüyordu, ee, buralara nasıl geldik? Ben şöyle başlıyorum. 1 Ekim 1995'te Dinar'da meydana gelen deprenden hemen sonra yazmaya başladığım, ancak o günlerin hırgürü içinde bir türlü tamamlayamadığım yazıyı, 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan depreminden sonra, bilgisayarımın henüz fazlaca toz tutmamış dosyalarının içinden çıkarıp okudum. Bakınız 1995 Ekim'inde şöyle yazmışım. Dinar, 1 Ekim 1995 1 Ekim 1995 günü Dinar'da meydana gelen deprem, 1992 Erzincan depreminden kabaca üç buçuk yıl sonra, yalnız Dinar'ı değil, ülke kamuoyunda derinden sarstı. Görsel ve yazılı basın, paparazzi ve tencere tava kampanyalarını kısa bir süre için ikinci plana atıp olaya geniş yer verdiler. Dinar halkı ekmek, çadır ve enkaz altındaki yakınının derdindeyken, hiç zaman kaybedilmeksizin her deprem sonrasında göre göre kanıksadığımız manzara yine gözlerimizin önüne sürüldü. Dinar'daki hasarla ilgili uzmanların görüşleri alındı. Kötü beton, kötü işçilik, cahillik. Kamu binalarındaki hasarın üzerine gidildi ve tıpkı Erzincan'daki gibi suçlular bulundu. Hırsız müteahhitler. Daha sonra İstanbul, İzmir gibi kentlerde deprem riski altında yaşadığının farkında olan geniş izleyici ve okuyucu kitlesinin kafasındaki kuşku yeniden kaşındı. Uzmanlara soruldu, böyle bir deprem büyük bir kentimizde örneğin İstanbul'da olsaydı acaba ne olurdu? Senaryolar çekme çekmecelerden çıkarıldı, muhtemel can ve man kayıplarına ilişkin tahminler bir daha açıklandı. Ve nihayet devlet baba, her zamanki şefkatiyle Dinar halkını kucakladı. Büyük devletimiz Dinar'ı en kısa zamanda yeniden inşa edecektir. Bu vesileyle politikacılar da fırsatı kaçırmadılar ve her ne hikmetse Dinar'ın il yapılmasıyla bunun daha çabuk gerçekleşebileceği görüşünü ortaya attılar. Hatırlayınız, 3,5 yıl önce Erzincan depremini izleyen günlerde yazılan, çizilen konuların yukarıdakilerden farkı var mıydı? O zamandan bu yana değişen ne oldu? Bir tek şey değişti. Devlet baba, şefkatinin ölçüsünü biraz da kaçırarak 600 milyon dolar harcamayla Erzincan'ı yeniden imar etti. Peki Erzincan dışında depreme dayanıklı yapı olgusu, yönetmeliklere uyum, yapı denetimi konularında neler değişti? Erzincan'da bunca para harcayarak edindiğimiz deneyimi deprem tehlikesi altındaki diğer kentlerimize, kasabalarımıza aktarabildik mi? Bu arada Erzincan'daki hırsız müteahhitlere ne oldu? Hiç merak etmeyiniz. Devlet baba dinarı da herhalde birkaç yüz milyon dolar para harcayarak yeniden inşa edecek. Hatta belki de il yapıp şereflendirecektir. Sonra ülkenin başka bir yerinde yeni bir deprem olunca dek dinarda unutulacaktır. Peki ama bu anlamsız çarkın hiç sonu gelmeyecek midir? birkaç yılda bir kez birkaç yüz milyon dolar harcayarak durum idare edilebildiği sürece bu iş böyle gider. Ta ki bir gün gelip dep deprem afeti bir büyük kenti vuruncaya dek. %75'e varan yasa dışı yapılaşması ile en az Erzincan kadar riske maruz olan ve Erzincan'ın kabaca yüz katı nüfusu barındıran İstanbul'da aynı büyüklükte olası bir depremde iyimser bir tahminle Erzincan'dakinin dörtte biri düzeyinde bir yıkım olursa, devlet baba basit bir orantıyla 15 milyar dolar dolayında parayı, yani kabaca Türkiye'nin 1995 bütçesinin yarısını, nereden bulup İstanbul'u yeniden nasıl imar edecektir? Endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında ülkenin en büyük kentinde, yukarıdaki rakamı kat kat aşacak ekonomik kayıplar nasıl karşılanacaktır? Görülüyor ki, Müşfik devlet baba yaklaşımının rasyoneli yoktu. Bu yaklaşımıyla devlet eninde sonunda bu ülkenin milli servetinin kaybı demek olan deprem zararlarının azaltılması doğrultusunda oynaması gereken düzenleyici rolünü tamamen bir tarafa bırakmakta ve prim tahsil etmeksizin sadece hasar tazminatı ödeyen bir garip sigorta kurumu rolüne soyunmaktadır. İşte, Erzincan depreminden üç buçuk yıl geçtikten sonra Dinar depremi ertesinde yazdıklarım. Sanırım hepsi 27 Haziran 90, 1998 Adana-Ceyhan depreminden sonra da geçerliliğini koruyor. Hep toplumsal hafızası zayıf bir millet olduğumuzu söyler dururuz. Son üç depremdeki deneyimlerimize bakarsanız bu görüş pek de yanlış değilmiş gibi görünüyor. Şimdiden biliyoruz ki bu depremi de bir süre sonra unutup gideceğiz ve bir sonraki depremden sonra da aynı şeyleri söyleyip aynı kişileri, aynı kurumları suçlamaya devam edeceğiz. Hırsız müteahhit malzemeden çalmış deyip kafamızda zaten mahkum ettiğimiz suçluyu hemen deprem sonrasında ilan edeceğiz. Hatta Ceyhan'da olduğu gibi içeri atıp bir güzel hıncımızı alacağız. O ülkede çok şiddetli ol, olmayan depremlerde bile meydana gelen ağır yapısal hasarın ve büyük can kaybının arkasındaki nedenler konusunda en ufak bir fikri olmayan ama her depremden sonra ayaklarına gelen medya fırsatını kaçırmayıp bolca reklamlarını yapmaktan da geri kalan, geri kalmayan tırnak içinde uzmanlarımız ise efendim Türkiye bir deprem ülkesi artık depremlerle birlikte yaşamaya alışmamız lazım yollu ilk duyuşta çok hoş ama gerçekte içi boş olan lafları etmeyi sürdürecekler. Ya da, efendim tek çare depreme dayanıklı bina yapımıdır. Yönetmelikler harfiyen uygulanmalı ya bu denetimi ihmal edilmemelidir. Yollu, kimsenin yatsıyamayacağı klasik öğütleriyle bir sonraki depreme kadar durumu idare edecekler. Artık kanıksadığımız bütün bu durumlara karşın, İşin içinde olan pek çok kişi gibi bu satırların yazarı da Adana-Ceyhan depreminden sonra bir şeylerin değiştiğini, toplumun bazı kesimlerinden eskiye göre farklı tepkiler geldiğini görebiliyor. Esas sorunumuzun toplumsal hafıza eksikliğinde olmadığı, depremlerdeki yıkımlardan ders çıkarmada, bunun nedenlerini rasyonel biçimde araştırmada gösterdiğimiz tembellikte, umursamazlıkta olduğu yavaş yavaş, ...dile getirilmeye başlanıyor. İşte bu yazıda... ...bu akılcı yaklaşımı... ...desteklemek amacıyla... ...kaleme alındı diyorum ve... ...devam ediyorum. Şimdi bu yazı... ...tam hemen hemen... ...hatta... O, Ağustos 98. Ağustos 13 yıldan fazla. Evet. Zaman önce yazılmış. Aslında 3 depremden bahsediyor. 92'den bile bahsediyor... ...Erzincan'da. Büyük depremler bunlar evet, tabii. Evet çok büyük bir deprem evet. tabii. 92 depremi hepsinden büyük... Yani e, 99 depremi öncesinde öncesinde e, 95 Dinar depremi yaşadığımız benim çok meşgul olduğum bir depremdir e, 98 işte bu deprem oluyor Ben tekrar bunları yazıyorum. Şimdi bu, bu deprem olunca yine ortalık, Ayağa kalktı işte yine burada söylediklerimize benzer konuşmalar yapıldı. Tıpa Eş, tıpa teşhisler. aynı. hiçbir şey değişmiyor. İl yapılma önerileri de dahil olmak Evet evet olurdu. evet. Yani... <gülüyor> o eksikti onu da <gülüyor> Sayın <Evet>. Kılıçdaroğlu tamamladı. <gülüyor> tamamladı <Evet. gülüyor> sağ olsun. Yani ne olacak il olunca? Evet. Ee, garip bir şey Türkiye'de. Ya Ben şöyle yorumluyorum il olunca işte oraya bir sürü kadrolar falan veriliyor. Oradaki insanlar biraz daha fazla iş buluyor de ama Erciş görebildiğim kadarıyla çok da geri kalmış bir yer değil. Değil tabii. Yani Dinar içinde de aynı şey söylenmişti. Ama yapmadılar. Dinar hakkında politikacılar <gülüyor> sus, verdikleri sözü tutmadılar Dinar'da. Evet o zaman da çok konuşulmuş. Evet olur. il olduğu zaman e, bütçeden aldığı pay tabii ki evet. yükselecek. Evet. Yoksa Van'ın evet. altındaki bir evet. e, ilçe olarak Ama e, bunlar çözüm müdür Allah evet, Yani Yani bunlar bu meseleye biraz önce söylediğim gibi. Rasyonel bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Ya problemimiz nedir bizim? Üç dört yılda bir, bir defrende bir sürü insanımız kayboluyor. Ve biz her defasında çıkıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. İsterdiğimiz de yok. aynı. Hiçbir farkımız yok. Evet. Bir tek bu sefer enteresan başbakanımız çıktı. Yıkacağım yapacağım yeniden yapacağım dedi. Hatta dedi ki oy kaybetme bahasına bunu yapacağım dedi. Bu şimdi biraz farklılık gösteriyor. Daha önce böyle bir şey söylenmedi. Bu kadar iddialı ha. sözler e, edilmemişti. E, ama zaten başbakanın e, oy kaybetme bahasına yapacağım demesi daha öncesi önceleri kendisinin ve diğer politikacıların hiç şüphesiz oy kaybetme kaygısıyla bir şeyleri yapmadığını da gösteriyor. İtiraf ediyor, itirafı itirafı oluyor maalesef. Evet. Yani e, o biraz öyle tabii. Evet. E, çünkü bu Türkiye'deki çarpık yapılaşma bir takım radikal tedbirler almadan yani çarpık yapılaşmanın getirdiği büyük risk daha doğrusu. Bunu ortadan kaldırabilmek için çok radikal tedbirler almak zorundasınız. Tabii bu radikal tedbirleri almak politikacılar için kolay değil. Bunlar oy kaybettirici şeyler. Nitekim bugüne kadar da almadıklarını oy kaybetme uğruna bu tedbirleri almaktan Kaçındıklarını, kaçındıklarını başbakan itiraf etmiş oluyor. Evet. evet. Ama peki e, yine de bundan sonra olabilecekse bu iş e, iyi diyelim ama bu iş o kadar da kolay bir şey değil. Tabii bu konu ayrı bir konu. Yani e, bir günde olacak bir mesele de değil Türkiye'nin bırakın Türkiye'yi sadece İstanbul'a baksak %75'i kaçak yapılanmış fevkalade sağlıksız Yapılan, i̇nşaat kalitesi Berbat, berbat bir stokumuz var. Ne kadar e, iyi tahminler yaparsak yapalım. Şimdi kayıp tahmin metodolojileri gelişti. Evet bir sürü tahminler yapılıyor falan. Ama hiç belli olmaz. Tahmin ettiğimizden çok daha fazlası da e, maalesef gerçekleşebilir. Tahmin edilenler bile yeteri kadar korkunç, korkunç. bir manzarayı gösteriyor. Evet. Ee, şimdi isterseniz bu noktada evet. müziğimizi dinleyelim hay hay hocam hay bugün hay. ne dinletiyorsunuz? Bugün e, yine hep eskilerden şey yapıyoruz. Bizim gençler bizi dinliyorsa hoşlarına gidiyor mu bilmiyorum ama ben hoşlarına gideceğini zannettiğim için eski parçaları seçiyorum. Ünlü şarkıcı Johnny Mathis'ten iki şarkı dinleyeceğiz arka arkaya. Chances Are. Bir tanesini programın bitişine koyuyoruz. Öyle mi? Evet. Öyle ha, Peki yapalım. o zaman önce Chances Are onu dinleyelim. Ondan sonra da It's Not For Me To Say. O da en meşhur evet. şarkılarından biri. Ondan sonra programı dinleyeyim. bitirirken hay yapacağız. Hay. Evet. Dinliyoruz. Chances Are grin, the moment you come into view, chances are you think that I'm in love with you, just because my composure sort of slips, the moment that you're does are you think my heart yours you feel Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız, ikinci bölümdeyiz. Nuray Yavuzoğlu hocamla birlikteyiz. Evet hocam. Bugün yazsaydınız tek bir satırı değişmezdi. Belki deprem sayısını e, üç olarak değil altı olarak belirledim. <gülüyor> evet, bu yazının evet. devamında da e, aksiyan e, e, şeyler biraz da işin içine mizah unsuru katılarak e, söylenmişti. Burada tepsisini okumak mümkün değil. 7-8 sayfalık bir yazı bu. Ee, onlardan ne değişti diye bakarsanız onlardan da değişen bir şey yok. Olsa olsa kağıt üstünde bir yapı denetim sistemi getirildi. İşte bir e, 1999 depremlerinden sonra. onu da Onun da hikayesini e, çoğu dinleyicimiz bilmeyebilir. Aslında 1999 depremlerinden sonra bu yapı denetiminin rasyonel bir biçimde Gerçekleştirilebilmesi için ciddi adımlar atıldı Ankara'da çok sayıda toplantı yapıldı Ben bunların pek çoğuna katıldım Hatta çok tartışmalı oldu toplantılar Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'nın Yüksek Fen Kurulu Ki önemli bir müessesedir, kurumdur Bunu hazırlamak için bir kanun tasarısı hazırladı ben naçizane o kanun tasarruf hazırlıklarını da danışman gibi konuyla olan ilgim dolayısıyla e, katıldım. Ve kanun hükmünde kararname ile 595 sayılı kanun hükmünde kararname diye bir kararname çıkarıldı. E, çünkü onun aciliyeti vardı. Ve burada... Bizim yıllardır gerçekleştiremediğimiz bu, bu programlarda defaatle konuştuğumuz yetkin mühendislik sistemine çok yakın bir uzman mühendislik sistemi ihtas edildi. Sigorta yani sorun, mali sorumluluk sigortası sistemi ihtas edildi. Ve yapı denetiminin birazdan daha yavut belki bu, bu, bu, bugün yetişecek mi bilmiyorum ama daha sonraki programlarda da konuşabiliriz. Yani olması gereken yapı denetim denetimi sistemi konusunda belki mükemmel olmasa bile oldukça iyi bir adım atıldı. İyi bir başlangıç eskisine adım göre. Yoktu zaten evet. eskisi eskisi işte fenli mesuliyet sistemi vesaire. Bu yazıda bunlar çok detaylı olarak vardı. Evet. Ee, ve ben şahsen o, o kanun hükmünde kararnameyi yüzde yüz tatmin edici bulmamış olmakla birlikte yine de bunun iyi bir başlangıç adımı olduğunu e, düşünmüştüm ve ileride ...daha geliştirilerek, daha olgunlaşabileceği konusunda iyi niyetle e, heveslenmiştim. E, o imselliğinizi bir, yazıda da evet, vurguluyorsunuz evet. zaten. Fakat maalesef... E, ...Anayasa Mahkemesi... ...bir siyasi partinin ve bir meslek kuruluşu... ...bu meslek kuruluşu da çok garip bir biçimde... ...Türkiye MİM odaları, Birliği, odaları birliğidir maalesef. Evet. Onların başvurusuyla kanunu, bu kanun hükmüne karar nemi iptal etti. Ee, bir seneye yakın zaman geçti aradan. O zaman biliyorsunuz işte şey hükümeti vardı, koalisyon hükümeti vardı üç partinin. Ve bir gece baktık, bir sabah hiç kimseye ne soruldu, ne edildi, ne toplum kuruluşlarının, ne üniversitelerin görüşü alıntı ki ondan önceki hiç öyle değildi. Yani hakikaten e, oldukça iyi bir fikir alışverişi, ile hazırlanmıştı o kararname. Bu sefer kimseye haber verilmeden bu yapı denetim kanunu bir gece içinde çıkarıldı. Ertesi sabah gazetelerde okuduk. Şimdi bu yapı denetim kanunu bir önceki kararnamenin aksine insani mesleki meslek insanlarının kualifikasyonunu yani yetkinliklerinin belgelendirilmesini falan öngörmüyordu. Hala da öyle yürüyor. Tek koşul 12 yıllık mühendis olmak. Evet. Ki onda da Başka, bir değişiklik yapıldı sonra değil mi hocam? Vallahi Devletim kanununda e, iki biz, değişiklikten geçti diye hatırlıyorum. O, bir, bazı değişiklikler yapıldı evet. ama bir özünü değiştiren bir şey olmadı. Olmadı. Yani, daha da geriye gitti. Bu, bu tür şeylerde bakın ben e, yani mesleki kualifikasyon olmazsa yani bu işi bilgili meslek adamları yapmazsa bu işi yapıyorum diyemezsiniz. Kendi kendinizi kandırırsınız. Evet. O zamandan beri de. 1999 veya 2000'de oldu. Tam hatırlamıyorum kanunun çıkışını. O zamandan beri bizim yaptığımızda resmen kendi kendimizi kandırmaktır. Bakın bu iş o kadar kötüye kullanılıyor ki. Zaten bu işin sisteminde de bir sürü saçmalık var. Düşünün işi yaptıran iş sahibi veya müteahhit denetimci firmayı seçiyor. Bir sürü denetim firması kuruluyor. Parayı da o ödüyor. Bunların, evet o da o ödüyor. Bunların arasında muazzam rekabet var. Güya bu işin bir tarifesi var ama rekabet yüzünden tarifesinin onda birine... Diyelim iş yapılıyor. Doğru bunu bunu söylüyorlar. Hatta belki daha azına. E ne oluyor ondan sonra onda bir tamam ama tarife öyle olduğu için fatura tarifeye göre yazılmak zorunda. Bu sefer naylon fatura yolsuzlukları başlıyor. En çok naylon fa fatura yolsuzluğunun yapıldığı alanlardan biri olarak kayda geçti bu bu denetim sistemi. Hala da öyle olmaması için bir neden yok. Bakın ben bunu söylemekten şey yapmıyorum. Ne zaman? 2007 yılı olması lazım. Biz yönetmelik, son yönetmelik çalışmalarını Ankara'da İller Bankası'nın bir tesisi vardır Macunköy'de. Orada yapıyoruz. Orada kalıp hatta bir hafta falan işte orada yataklama yatıyoruz, kalkıyoruz, çalışıyoruz. Bayındırlık Bakanı, müezzesi yanımızdaki odadaymış bir kahve mi olası arasında tanıştırdılar Bayındırlık Bakanı. O zaman e, e, Trabzon milletvekili, şimdi de bakan sanıyorum ama spor bakan herhalde. Faruk Özak. Evet. Ben kendimi tanıttım. İşte yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdim. Yönetmelik çalışmaları ile vesaire. Sonra bu konu gündeme geldi. Bu yapı denetim kanununun ne zaman değiştireceklerini sordum. Bundan memnun musunuz dedim. Hocam dedi, aman dedi sorma dedi. O kadar şeyim ki, müştekiyim ki her sabah makamıma gidiyorum. Yüzlerce imza atmak zorunda kalıyorum. Ne imzası? Yetkilerini kötüye kullan, kullanan yapı denetim kuruluşlarının ve mühendislerinin yetkilerinin iftari için bakanın imza atması gerekiyormuş. Yani bu düzende ne değişti o zamandan? Bu yana dört neredeyse beş sene oluyor. Herkes bakın. E, bu ayın 18'inde yapı denetim e, şey yapacaklar. Semineri gibi, e, ben maalesef yurt dışında olacağım için o tarihte katılamayacağım. E, geçen gün şey geldi, e, aynı şeyler yine herhalde konuşacaklar. Daha evvel bir iki tane böyle e, toplantıya katıldım. Orada da bütün düşüncelerimi, bütün çıplaklığıyla söyledim. Ama bakanlık mensupları da bana katılmışlardı o zaman. Yani birkaç sene önce. ...herkes bu işin yürümediğini biliyor ama yürüyormuş gibi davranıyor. Davranıyor. Yani sanki bir yapı denetim sistemimiz var da e, işte o uygulanmıyor, yeteri kadar uygulanmıyor. Bence iyi bir yapı denetim sistemimiz falan yok. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Bunu, bunun böyle bilinmesi lazım. Ama tabii bunun olabilmesi için zaten e, nedir problem biraz önce de söylediğimiz gibi... Altyapımız yok. Altyapıyı kurmadan bir şeyleri oluşturmak mümkün değil. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Şöyle diyorum, not aldım. Deprem bölgelerinde depreme dayanıklı bina yapmak çok ama çok ciddi bir iştir. Çok ciddi bir iştir. Çünkü işte görüyoruz sonucu. İnsan hayatına e, mal olan e, bir sonuç yaratıyor. Peki nasıl? Projesinden başlayarak. Yani depreme dayanıklı bina projesinden başlayarak bu projenin kontrol edilmesine, bu projenin şantiyede tatbikata geçirilmesine ve tatbikat sırasında da inşaatının kontrolüne, yani yapı denetimi dediğimiz şey, her aşamasında kendi alanında uzman yahut yetkin diyebileceğimiz ve yetkinliği ciddi bir biçimde belgelendirilmiş kişi, ve kurumlar tarafından yapılması esastır. Bu işte demek ki, şöyle özetlersek, dört aşaması var. ya yani Dört öğesi var bina üretim sürecinin. Bir, depreme dayanıklı bir proje hazırlayacaksınız. Tasarım yapacaksınız. Bu, mühendislik hizmeti. İkincisi, bu depreme dayanıklı proje dediğimiz şeyi, bir başkan Yetkin mühendis ve, ve bir firma daha doğrusu satır satır inceleyecek ve denetleyecek. Hatta o işleri biz, bizim işimiz öyledir. Denetlemek yalnız kağıt üstünde ha bu doğru yapmış aferin demek değil. İcabında oradaki sistemleri yeniden analiz ederek bağımsız analiz yaparak. Aynı, bakalım aynı sonuç çıkıyor mu? Çünkü. Bazı şeyleri anlayamazsınız. Bugün bilgisayarla yapılıyor zaten. Evet. Ee, e, eskiden e, Çok elle yapardık. De... Kağıt üzerinden evet. kontrol etmek mümkündü. Şimdi değil. Bu böyle yapılıyor ama. Ve bu denetim hizmeti de hiç de e, küçümsenmeyecek, azımsanmayacak bir emek gerektiriyor. Yani öyle kolay bir şey değil. Hani şöyle bir bakıma emmek falan değil. Çünkü sorumluluğunu alacak. Ve mali Sorumluluğunu da alacak. Sistem budur. Denetim aynı zamanda... Tabii. Yani zaten projeçi de sorumluluğunu alacak. Evet. Ama denetleyen de sorumluluğunu şu aynı miktarda sorumluluğu var. Ben onun diyor denetleyen... Bu denetim işi aslında kamu adına yapılıyor. Bakın onu belirtmemiz lazım evet. tabii. Çünkü... E... Bugünün dünyasında bu kadar, e, tabii biraz da bu bir tercih meselesi. Yani devlet kendi kadrolarını kurup belediyelerde isterse bu denetim işini yapar. Ama Türkiye artık böyle bir sistemden çıktı. Yani Türkiye özel sektörcü. Peki. E, bunu tartışmıyorum. Öyle olmalı ama gerçeği konuşalım. Ama pekala batı ülkelerinde de bu sistem yürüyor. İngiltere'de chartered engineering. Amerika'da professional engineering. Ee, Almanya'da Prüf Engineri'nin adı altında bu sistemler birbirinden farklı şekillerde de olsa aynı amaca yönelik, yönelik olmak üzere aynı titizlikle ve aynı şekilde yani kamu adına kamu adına kontrol etmektir bu. Kamu görevi yapıyor şey. Yani kontrol mühendisi. O kadar ciddi bir şey. Bu ikinci ayağı. Demek ki proje hem iyi yapılacak iyi yapılıp yapılmadığı da ayrı konu. Onu da konuşacağız. Ondan sonra Aynı titizlikte ve aynı ayrıntıda kontrolden, kontrol, geçirilecek. kontrolden geçirilecek. İkinci adımı. Üçüncü adımı depreme dayanıklı bina yapmak demek bu işin ehli uzman müteahhitler tarafından ve müteahhitlik kuruluşları tarafından bu hizmetin yapılmalıdır. Türkiye'de müteahhit olmak şu benim 98 tarihli yazımda da belirttiğim gibi hala değişmedi. Hala dünyanın en kolay işidir. İsterseniz evet. yarın siz müteahhit olabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. İş, Özel belge iş, gerekmiyor. Iş Özel da, bir eğitim gerekmiyor. Yani, belge gerekiyor ama siz onları hallediyorsunuz yani. Evet. E, ve hala en kolay para kazanılan iştir. Hele hele son zamanlarda bu müteahhitlik tabii sadece bir işi yapmak değil. Şimdi müteahhitlik Türkiye'de iki şey anlamına geliyor. Batı'da bu farklıdır bir e, geliştirici developer vardır mesela Amerika'da. Bu adam işte bir yere bir site şey kurar, bir mahalle kurar, bir siteler kurar. Bu yatırımcıdır yani. İnşaat yatırımcısı diyelim. Müteahhit sadece o işi yapan adamdır. İhale eder. Hatta ihaleye çıkar. Türkiye'de bu ikisi beraber. Yani developer'la yani Türkçesine diyeyim geliştirici. Geliştirici. E, yatırımcı ile ya. müteahhit eskiden beri ola. Hep öyle olmuştur, ola, ola gelmiştir, hala da öyle. Bu ikisi beraber ve e, yani bu müteahhitliğin cazibesinin ötesi, cazibesinin cazibesini, e, şey yapan arttıran bir şey de bu developer'lık tarafı tabii. Yani hem siz e, inşaattan para kazanıyorsunuz ama daha çok ranttan para kazanıyorsunuz. Türkiye'de bu da başlı başına konuşulması gereken. Başka bir, başka bir tarafı için. Hadi bu tarafını bir tarafa bırakalım ama en azından ben teknik tarafını şey yapıyorum. Bu işin developer'lık tarafı değil. Teknik bakımdan bir işin usulünce inşaatın yapılması için bu işi biren ehil insanlara ihtiyaç vardır. Türkiye'de bu ehliyeti ölçecek, biçecek ve ehil insanlara bu görevi verecek bir mekanizma hala kurabilmiş değildir. Kurulduğu gibi bir izlenim verilmekle beraber ayağa yere basan bir sistem henüz kurulmuş değildir. Hala önüne gelen herkes bu işi yapılabilir. Eskiye oranla biraz zorlaştırmış olabilir. Bir takım formaliteler e, gerekebilir ama bu sistem hala yoktur. Bu da çünkü bir uzmanlık işidir. Şaka yapmıyoruz. Depreme dayanıklı yapı yapıyoruz. Bu işi iyi bileceksiniz arkadaş. Bu işte uzmanı olacaksınız. Yoksa yap, yapamayacaksınız. Ve dördüncü ayağı nihayet yine bir mühendislik hizmeti bu e, müteahhidin yaptığı işi her aşamasında, her bir e, adımında birebir kontrol edecek bir şantiye denetimi yahut iş denetimi, inşaat denetimi mekanizması. Proje denetiminden ayrı başka, olarak başka. başka bir şeyden bahsediyor. Aynı firma yapabilir. Evet. Aynı firmalar zaten öyle olması lazım. Çünkü birbiriyle bağlantılı. Çünkü projeye uygun olarak inşa edildiğini de kontrol etmesi lazım. Projeyi de çok iyi bilmesi lazım. Bütün süreci başından sonuna kadar evet. kontrol altına evet. tutacak. Evet. evet. Bu da çok önemli bir şey. Bu sadece e, Türkiye'de maalesef bakın iki tane konuda sanki iş denetim yapıldı. Beton iyi e, kalitesi iyi mi? Efendim i̇ki, işte demir e, kalitesi iyi mi? Demirin çekme şeyi. Mesela Türkiye'de kimse bu işi biliyorum diyenler bile beton iyi. Beton kalitesi çok iyi işte. C diyoruz ya C20, C30, C40 Otursun. giderek evet. artıyor. Doğru, tamam Türkiye'de hazır beton e, endüstrisi gelişti. Çok güzel falan iyi. Hakikaten iyi beton yapıyoruz. Peki bu betonları kalıpların içine iyi yerleştirebiliyor muyuz? Bu bir işçilik sorunudur. Beton kalitesi sorunu değil. Hayır. Çoğunlukla hayır. Çoğunlukla hayır. Demir, demiri alıyoruz, demiri çekme deneyine tabi tutuyoruz. Türkiye'de aslında komik bir şey, dünyada yapılmaz bu. T bütün çeliklerin e, mil sertifikat denilen e, sertifikaları vardır. var, tabii. Yani ona güvenilir, e, onu da fabrika yapar. Evet. Ama Türkiye'de e, hala bu düzene girmedi. Uydur kadir haddanelerde bu işi yaptığımız için... Uydur kaydır inşaat çelikleri hala imal ediliyor ve hala kullanılıyor. Onun için çekme deneyi yapılıyor. O çekme deneyleri nasıl değerlendiriliyor ben onu da tabii o da tartışma konusu. Çünkü bu işin bu deneysel değerlendirme tarafının da çok kötüye kullanıldığı konusunda epey duyumlar aldım. Evet. Evet bu dört konu. Bunların her biri ayrı ayrı konuşmaya değer. Bugün e, zamanımız bitiyor. Ee, ama e, umarım Önümüzdeki haftalarda devam, devam edeceğiz. Ederiz. Çünkü evet. bunları halkımızın da, bizim bizi dinleyen insanların da iyi bilmesi lazım. Bunlar gerçek sorunlar burada yatıyor. Buradaki eksikliklerimizden yatıyor. Bunları nasıl düzene sokabiliriz? Bunların her biriyle ilgili e, çok ayrıntılı konuşmak lazım. Ve bunlarla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var... E, İnan, Hazırlanmış bir raporlar var. Kanun tasarıları evet. bile var. Evet. İnanılmaz. Yani şu anda olmayan. Bir de tabii son söz olarak şunu söyleyeceğim. Bunun bu bina üretim sürecinin bu dört öğesi çok önemli. Ama esas olay nedir? Esas olay. Biz bina inşaatında tırnak içinde toplam kaliteyi istiyor muyuz? Yani biz tüketici olarak istiyor muyuz? Ben bunu bir uzman olarak söylüyorum. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. İyi de yani talep kimden geliyor? Benim söylememle bu iş olmuyor. Eğer toplum talep etmezse... Parayı öde olmuyor. ödeyecek olan bunu istemezse? Yani toplam kaliteye toplumda talep var mı? Bu konuda bilinçli miyiz? Bunun bir bedeli de var. Bunu ödemeye hazır mıyız? Ondan sonra... Onun arkasından devleti yönetenler bunu istiyor mu? Politikacılar istiyor mu? Müteahhitler istiyor mu? Mühendisler istiyor mu? Teker teker o sorulara da cevap aramamız lazım. Evet. evet, Tekrar tekrar bunları konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız da olacak, olacak. tabii. Hiç şüphesiz. Bu Hiç şüphesiz. programlarda. Evet. Bunun girişini yapmış olalım bu hafta. Evet. Bu konuyu her bu dediğimiz her alanda... Kendi alanında uzman olan, yetkili olan konuklarımız olacak önümüzdeki haftalarda. Onlarla enine boyuna bu önemli... Konuşacağız ve tartışacağız. tartışacağız. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Bir e, ikinci müzik söz evet. vermiştik ama e, maalesef zamanımız, zamanımız kalmadı. Haftaya, haftaya e, devam edeceğiz tekrar. Peki. Çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. İyi evet, bayramlar. Yani. Altın Saatler programında bu hafta önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan Van Gölü depremini dinledik. Arkasından Nuray hocamla birlikte gene depremler alınması gereken önlemler üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.